Sevgili seyirciler hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben Enbiya ayıldırım değerli genç arkadaşlarımla birlikte Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı sizlere anlatmak için bir programlar dizisi yapıyoruz. Bugün nasip olursa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın değerli sahabileri ve onların hadis çerçevesindeki durumlarından bahsedeceğiz. Yani başlığımız bugün sahabe ve hadis olacak. Her programın başında yaptığımız gibi malum üzere oğlum ben kalk dedim mi niye hemen kalkıyorsunuz? Belki, başkası ya belki başkasını kaldıracağım hakikaten öyle. Belki canım, Hemen işi düzen... sahipleniyorsun. Özür evet. dilerim hocam. Biz her programın başında bir arkadaşımızı tahtaya kaldırıp bir arkadaşımız derken maalesef hep o oluyor. Evet. Sen yine gel. Kaldırıyoruz ve bizim programımızın özetini ona yazdırıyoruz. Safa'ya diyoruz ki bugün sahabeye değerli kılan Resulullah'ın söz ve fiillerine verdikleri değerdir. Resulullah'ın söz ve fiillerine verdikleri değerdir. Sahabeyi değerli kılan. Yani biz sahabe-i kirama niye değer veriyoruz? Resulullah'a önem verdikleri için dikkat edin. Yani sahabe-i kirama değerli kılan esasında Hz. Peygamber. Hz. Peygamber değerli olmasa, sahabe-i kiram da bizim için çok fazla bir şey ifade etmez. Yani bir insan olarak iyi insan olabilirler ama onun ötesi olmazdı. Şimdi değerli seyirciler, sahabe-i kirama baktığımız zaman, Hazreti Peygamber Aleyhisselam hadislerini bizlere aktarma noktasında nasıl bir yöntem belirlediklerine, yol izlediklerine baktığımızda şunu görüyoruz. Sahabe-i Kiram'dan Berabin Azib diye bir sahabe var. Onun çok güzel bir sözü var. Diyor ki: Biz diyor esasında her zaman diyor bu sizlere aktardığımız hadisleri Peygamber Aleyhisselam'ın ağzından bizzat işitiyor değildik diyor. Bizlerin diyor haliyle tarlalarımız, bağlarımız, bahçelerimiz, işlerimiz, güçlerimiz oluyordu. Ama ne oluyordu sonra? Duyanlar Duyanlar, duymayanlara Hazreti Peygamber Aleyhisselam hadislerini aktarıyorlardı. Hatta hocam nöbetmişe diyor. gidip geldikleri de vaki. Hazreti Ömer Efendimiz bir dönem onu yaptığını biz biliyoruz evet. Çünkü herkes Medine'nin içerisinde oturma imkanı bulamadı. Peygamberimiz geldikten sonra Medine doldu. O yüzden banyolarda insanlar oturmaya başladılar. Ve bu şekilde Aleyhisselam'dan öğrenmiş oldukları bilgileri ama güven temelli buna dikkat edelim güven temelli olarak birbirlerine aktarmışlardı. Hatta Nesbin Mali'nin de benzer bir sözü var. Diyor ki biz diyor her bir hadisi Ali selamın ağzından duyuyor değildik ama diyor o zaman insanlar birbirlerine yalan söylemezlerdi diye ifade ediyor. Aynı şekilde arkadaşlar İbn Abbas'ın bir sözü var. O da çok hoş. Abdullah İbn Abbas. Kimdir Abdullah İbn Abbas? Efendimizin amcasının oğlu. Bravo. Aynı zamanda hocam evet. Tefsir ilminin gelişmesi. sahabe tabakasındaki İnce, en büyük. İzlediğiniz evet. Hazreti Peygamberin Allah'ıma evet. fakkuhu fiddin ve allemuhu tevvihliye. Abdullah bin Abbas'a. Allah'a ilmek Allah kıl ve ona tevili öğret. Abdullah bin Abbas mı dedi ona? Evet. Abdullah hocam. bin Ömer'e mi dedi? Abdullah bin Abbas'a söylüyor. Abbas Ama bir özelliği daha vardı sanki onu unuttuk gibi. <gülüyor> Tercümanı Kur'an. Dedim mi? Tamam. Güzel. O duadan mütevellet yani oluyor hocam zaten. Yani güzel bir şey oldu. Bir tablosu çıktı Abdullah bin Abbas'ın. Ama onun güzel bir sözü var. Diyor ki. Arkadaşlar biz diyor bir insan Resulullah şöyle buyur dediğini duyduğumuz zaman gözlerimizi dikerdik diyor. Bu şu anlama geliyor yani Hz. Peygamber etrafında bulunan sahabelerin birbirlerine o derece itimatları var ki yani Hz. Peygamber'in sözünü duydukları zaman biri aktardığı zaman saygılarından onu yerine getirmek için hürmetlerinden hemen gözlerimizi açardık yani bunun Türkçesi şu dikkat kesilir neredeyse Arkadaşlar el pençe dururduk diyor. Ama diyor iş o noktaya geldi ki diyor insanlar farklı farklı yollar tuttular diyor. Artık diyor bundan sonra diyor insanlardan hadis alırken dikkatli izliyor. Çünkü niye? Niye? Niye? Çünkü onu Peygamber Efendimiz söylüyor hocam. Yok niye bu hassasiyet şey kaybolmuş mesela? Uydurma, faaliyetlerin uydurma faaliyetlerinin ortaya çıktı. Çünkü arkadaşlar nüfus çok değişmiş, evet. değişmiş. Medine çok büyük göç almış dışarıdan. Farklı etnik unsurlar Müslüman olmuşlar ve karma karmakarışık bir durum ortaya çıkmış adeta. Şimdi buna da bir şey dikkat etmeyeceksin kıymetli arkadaşlar. Hani az önce dedim ya gözümüzü açardık. Asab ı kiramın gözlerini açmasının sebeplerinden bir tanesi de hepinizin bildiği, seyircilerimizin de büyük ihtimalle Türkçesini bilmiş oldukları Hazreti Peygamber'in bir hadisi var. Men kezebe E Cehennemdeki yerin azalmasını. Ha Arapçasını söyleyecekti. Men kezebe aleyye müteammiden fel yetebe ve minen nar <gülüyor> diyor Hazreti Peygamber aleyhisselam. Diyor ki bu hadislerinde aleyhisselam kim benim adıma Yalan uydurursa, hadis uydurursa, söz uydurursa, cehenneme postu sersin. Cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Arkadaşlar çok ilginç bir şeydir. Hazreti Peygamber'den nakde hadisler içerisinde en çok ravisi olan hadis budur biliyor musunuz? Tevatür derecesinde değil mi hocam? Onu mütevatir kabul ediyor hadis bilginleri. Ben bunu acizane enbiye olarak şöyle yorumluyorum. Demek ki Hazreti Peygamber aleyhisselam bu meseleye zaman zaman her fırsatta, her münasebette değinmiş. Yani şöyle düşünmeyin, peygamberimiz bir kere bunu dedi, ondan sonra yüz kişi bunu aldı rivayet etti, öyle düşünmeyin. Hz. Peygamber Aleyhisselam bunu çeşitli vesilelerle dile getirmiştir. Çünkü peygamberimiz sürekli farklı insanlarla karşılaştıkları için benim kanaatim odur. Dışarıdan heyetler, gruplar, kişiler geliyor Hz. Peygamber Aleyhisselama, Peygamber Efendimiz tabu o insanları tanımıyor. Düşünsene Hz. Peygamber burada bir şeyler anlatıyor, Cami içerisi dolu. İşlerinde kim var? İman-ı hassasiyetler ne derece? Hazreti Peygamber onlar bilmediği için kanaatimce Hazreti Peygamber her zaman sohbetlerinde bunun üzerine vurgu yaparak bu insanların gittikleri zaman kendi sözlerini aktarırken doğru ve ilave yapmaksızın, Peygamber adına bir şey demeksizin o sözleri aktarmalarını Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onlardan hasaten istemiştir. Bakın, hani biz demiştik ki bir programda i̇bn Teymi'nin de benzer sözü var. Ebu Güdde Hoca'nın da benzer sözü var. İkisinin müştereken bir sözleri var. Hazreti Peygamber Aleyhisselamla birlikte bulunmak, onun yakınında yer almak, arkadaş olmak sahabe-i çok farklı bir etki yapmıştır. Onların peygamber adına yalan uydurmalarını beklememiz mümkün değil. Bakın ben size tarihen bu dediğime bir şahitlik olması için ilginç bir şey söyleyeceğim. Bildiğiniz gibi maalesef Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ali zamanında Müslümanlar iki tane Savaş yapıyorlar değil mi birbirleriyle? Neydi onlar? Biri Cemal, biri, biri Sıfır. sıfır savaşlar. savaşları. Çok ilginçtir. Yani bu tarihin yaşanmış bir olay. Bunu inkar etmemizin bir anlam ve mantığı yok. Buradan da çıkaracağımız elbette ki dersler var zamanımız Müslümanlar olarak. Ama burada bizim konumuz bağlamında arkadaşlar Ömer Faruk iyi dinle bunu. Hz. Peygamber adına hiç kimse orada bir şey demiyor. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? İki tane Müslüman ordu karşılaşmış birbirleriyle savaşacaklar bir tanesi aleyhissalatü vesselam'ı kendilerine alet etmiyor. Yani orada bir ölüm kalım meselesi var esasında. İki taraftan bir tanesi ezimete uğrayıp ortadan kalkabilir, öldürülebilir. Ama buna rağmen iki gruptan hiçbir tanesi karşı tarafı ikna etmek için biz hak yoldayız, siz yanlış yoldasınız diyerek Hazreti Peygamber adına hiçbir şey söylemiş değiller. Bakın ortada can olmasına rağmen böyle bir yola tevessül etmemiş bu insanlar. Bu Bence asab-ı kiramın aziz kardeşlerim, asab-ı kiramın büyüklüğünü Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a dolayısıyla Kur'an-ı İslam'a olan bağlılığını göstermesi açısından bizim için ibret alınması gereken bir husustur. Yani şunu bütün İslam alimleri kabul etmişlerdir arkadaşlar. Kabul etmişlerdir. Sahabe-i kiram içerisinde, sahabe-i kiram içerisinde hadis uydurmuş bir insan yoktur. Şimdi bunu anlatırken şöyle diyebilirsiniz. Hocam sen sahabeyi çok seviyorsun. He he seviyorum. Sen sevmiyor musun? Sen de seviyorsun. E, sen o yüzden hamasette bunu diyorsun. Kardeşim ben de size diyorum ki ben bunu söylerken bunun arkasını dolduruyorum. Yani sahabe-i kiramdan herhangi bir insanı peygamber adına uydurmadığının arkasını ben dolduruyorum. Çünkü diyorum ki ben size bizim elimizde sahabe-i kiramın peygamber adına yalan söylediğine, hadis uydurduğuna dair elimizde herhangi bir delil yok. Herhangi bir Kanıt yok. Şimdi ben ne yapacağım size? Kanıt yok. Bir şey mi uyduracağım? Yani olmayan, hani doğmamış çocuğa doğum biçmek denir ya bizim gelenekte. Şimdi olmayan bir şey üzerinden konuşmak da esasında biraz mantıksız. Yok kardeşim. Yok. Ha bu beni mutlu ediyor. Yani benim mutlu olmamı sağlıyor. Niye? Aziz peygamber aleyhisselam olan meftuniyetleri, peygamber aleyhisselam olan bağlılıkları onları her ne pahasına olursa olsun aleyhisselam efendimizden onun adına yalan uydurmaktan ne yapmıştır? Korunmuştur. Yani bunu hepimiz kabul edeceğiz. Bu iki kere iki, beş eder gibi bir hakikattir. Evet. <gülüyor> bakkaliye baktım ne diyecek? Sensör evet. devreye girdi hocam. Evet. Hemen ne yaptı? Şöyle yazıyordu. Bir şeyler yapıyordu. Hemen şöyle kafayı bir diye Kaldırdı evet. hocam. Arkadaşlar bu anlattığımız meseleyi teyit etmek için birkaç tane daha örnek vereceğim. Sahabe-i Kiram'ın hadis rivayetinde göstermiş oldukları titizliği, hassasiyeti bizlere yansıtması açısından çok güzel örneklerdir bunlar. Sabiden Suheyb diyor ki arkadaşlar, gelin ben size diyor, gazvelerimizden yaptığımız savaşlardan bahsedeyim, gösterdiğimiz çabalardan bahsedeyim. Ama siz benden gelin Resulullah'tan size hadis anlatayım demeyin, benden beklemeyin. Yani bu iş hadis anlatmayacağım anlamına gelmiyor yalnız bu. Hani ben sana diyorum ki mesela gel şu işi yapalım. Böyle bir şey ister gibi bana gelip de diyor, gel Hazreti Peygamber'den bir hadis anlatalım. Böyle bir şey benden beklemeyin diyor. Bu işin neyi var? Neyi var? Adabı, erkanı. Ağırlığı Usulü. var ya Usulü Hazreti bu. Peygamber aleyhisselam'dan değil mi? Korkudan sesi dikesin. <Gülüyor> evet. bir şey diyor. Evet. Hazreti Peygamber aleyhisselam'dan bir şey aktarmanın bir adabı var Rufay'ın dediği gibi. Bir edev var. Dolayısıyla bunu söylemiş oldu. Hatta Mücahit diye biri var arkadaşlar tabiinden. Bu diyor ki ben Abdullah İbni Ömer'le diyor. Medine'den Mekke'ye kadar yolculuk yaptım, Medine ile Mekke arası kaç kilometre biliyor musunuz? 435, o civarda 435 kilometre diyor ki, Abdullah İbni Ömer bildiğiniz gibi bazı Peygamberden çok hadis rivayet eden sahabelerden bir tanesi heh, diyor ki ama koca o yol boyunca ki o yolda tabi arabayla gidilmediği için deveyle muhtemelen 2-3 günde, günde en az gitmişlerdir. Bana diyor sadece bir tane hadis <gülüyor> rivayet etti diyor. Yani 435 kilometre yol teptik bugünkü ifadeyle, bu yol boyunca sadece bir tek hadis rivayet etmiş oldu. Ama yeri geldiği zaman hadis meclisini kurmak suretiyle Abdullah İbni Ömer'in gelen insanlara, sahabilere gelen insanlara, diğerlerinde olduğu gibi gelenlere Aziz Peygamber hem sahabi olsun hem tabi olsun hadisleri aktardıklarını biliyoruz ama her şeyi kendi yerinde. Bu çok güzel bir onların ödevidir, ne diyelim yöntemidir arkadaşlar. Abdullah İbni Zübeyir babasına diyor, Zübeyir bin el diyor ki senden diyor ya babacım diyor ya çok hadis rivayet etmiyorsun diyor ya. Sen Hz. Peygamber Aleyhisselam yakında olan bir insansın yani niye bize böyle çok bol bol hadis rivayet etmiyorsun? O da diyor ki evladım diyor ben Hz. Peygamber'in az önce söylediğimiz kim benim adıma yalan uydurursa hadisini ben ondan duydum diyor. Bu iş öyle ulu orta yapılacak, keyif olsun diye anlatılacak bir şey değil arkadaşlar. O yüzden bunu şunu söylememiz gayet yerinde olur. Ashab-ı kiram, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra dahi Hz. Peygamber Aleyhisselam ağırlığını her zaman omuzlarında hissetmişlerdir arkadaşlar. Yani Hz. Peygamber sanki hayattaymış da bir şey söylemiş gibi vefatından sonra da aynı hassasiyeti, saygı, edebi Aleyhisselatu Vesselam'a karşı göstermişlerdir. Bunu yapmaların temel neden nedir arkadaşlar? Çünkü bu din iki temel yapı taşı üzerine inşa ediliyor. O bir tanesi bozuk, sakat, eksik olursa insanların akideleri, inançları, ibadetleri her şey bozulabilir. O yüzden onlara bu göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı esasında biz şükran, borçluyuz dersek yanılmış olmayız kıymetli arkadaşlarım. En son şunu söyleyeyim sahabeden biriyle ilgili olarak. İmran bin Hüseyin var. Sahabeden bu çok önemli bir insan. Önemi şu arkadaşlar, bu sahabe, bir kısım hadislerle ilgili endişesi olan insanlarla tartışmalara giren bir sahabedir. İmran bin Hüseyin unutmayın. Ebu Hureyre ve İmran bin Hüseyin arkadaşlar zamanındaki hadislerle ilgili problemleri olan bir kısım hadislere karşı böyle olumsuz yaklaşan insanlara karşı tartışmalara giren iki önemli sahabedir. İmran bin Hüseyin işte onlardan bir tanesidir. Diğeri Ebu Hureyre'dir O da diyor ki arkadaşlar, onun için deniyor ki daha doğrusu çok... Hadis rivayet etmek suretiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini birbirine karıştırın diye çünkü çok konuşan insan çok yanılır, çok yandır Çok konuşan insan çok yanıdır. O yüzden diyor Ravi onunla ilgili aktarırken diyor ki bu hataya düşmekten korktuğu için Hazreti Peygamber'in yanında çok bulunmasına rağmen o sözlerini birbirine karıştırın endişesiyle Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan hadis rivayet etmek hususunda oldukça tenili idi. Yani çok fazla aktarmaz idi. Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Yani o üç tane, o iki tane, o beş tane aktardığı zaman zaten ümmette yine bir hadis bilinci oluşuyor idi. Ama hepsi bu usta son derece hassas idi. Bunu söylememiz hakikatin ifadesi olmuş olur. Hocam evet. benim bir sorum vardı da. Heh. Şimdi hocam sizi dinlediğimiz zaman hangi sahabe efendilerimizin işte hadis aktarırken hiç dilinin bile suçmediğini okuyoruz. Algılıyoruz Yani hiç sanki dillere bile suçmemiş, hiçbir hata yapmamış gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani sahabe efendilerimiz mesela halis aktarırken, yani özellikle halis aktarırken bir hataya düşmüşler mi? Bir yanlışlık olmuş mudur? Ee, bu sorum hocam. Ya bu güzel bir soru esasında. Biz arkadaşlar sahabeyi i kiram övüyoruz övüyoruz. Biz bunu överken esasında onlar takdis etmiyoruz. Yani şunu yapmıyoruz. Bunlar hatadan korunmuş. Bunlar böyle sütten hani çıkan ak kaşık gibi derler ya. Öyle mi derlerdi? Evet. Sütten çıkan akkaşık mı? Sütten evet. çıkmış akkaşık. Ha, akkaşık. gibi. Öyle bir iddiamız yok. Biz odaklanmış olduğumuz şey nedir? Bizim odaklandığımız şey onların Hz. Peygamber aleyhisselam adına yalan uydurmadıklarıdır yani. Ama bunu derken de şunu söylüyoruz o senin soruna cevap olsun diye. Bizler onların bir kısım hataları olduğunu zaten biliyoruz. Yani az önce mesela Cemel ve sıfırından bahsettik. Bu bir hata değil midir? Bu evet. bir hatadır. Sonuçta iki tane Müslüman kitle karşı karşıya gelmiş, yani bu arkadaşlar öyle fetvaydı işte bu iştihat hatasıydı denilerek öyle tevil edeceği kadar basit bir şey değil, ortada çünkü Müslümanların kanı var, bu bir hatadır. Ama bizim burada konuşmuş olduğumuz şey nedir? Bizim burada konuşmuş olduğumuz şey, onları Peygamber aleyhisselamın alakıyla ahlaklanarak Peygamber adına herhangi bir yalan, iftira gibi bir şeyin içerisine düşmüş olmayacaklarıdır. Yoksa hata yapmış olduklarını hepimiz biliyoruz. İşin ilginci Abdülbaki onların düşmüş oldukları hatalar bizlere aktaran da yine hadis kitaplarıdır. Siyer kitaplarıdır. Önce hadis kitapları sonra siyer kitapları. Yani aziz seyirciler bakın çok ilginç bir durum var burada. Yani bizim klasik kitaplara baktığımız zaman hem sahabe-i kiram'ı bizim az önce yapmaya gayret ettiğimiz gibi onların bizim gönlümüzde çok farklı bir yeri olduğunu göstermeye çalışırlar ama aynı kitaplar onların işlemiş oldukları bir kısım hataları da bizlere aktarırlar. Ya yani kendi atalarımız ile kendimiz... elim dediğimiz bir şey saklama, örtme kesinlikle söz konusu değildir. Tamam? Mesela Abdullah İbn Ömer Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın umre zamanı ile ilgili bir şeyler söylüyor. Diyor ki şu tarihte diyor Hazreti Peygamber umre yaptı. Hazreti Ayşe validemiz peygamberimizin yanında çok zeki olan bir insan. Peygamberimizin ne zaman umre yaptığını daha iyi biliyor. Düzeltiyor mesela. Düzeltiyor. Bunun yanında rivayetler meselesi de var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan aktarılan rivayetler var. Bir kısım rivayetlerde sahabe-i kiramın aradan zaman geçmesi, yaşlılık, unutma, karıştırma gibi nedenlerde dolayı bir kısım hadisleri birbirlerine karıştırdıklarını, hata ettiklerini biz biliyoruz. Bu düşünülen hataların bir kısmını da sahabenin kendisi düzeltiyor. Güzel olan şey budur. Düzeltiyor. Özellikle Hz. Ayşe Validemiz gibi önde gelen sahabenin bir kısmının Diğer sahabelerin hatalarını, rivayetleri doğru anlamadıkları, algılamadıkları noktasında düzelttiklerini biliyoruz. şey Hz. Ayşe Validemizin, Hz. Ömer'in rivayetin düzeltmesi var. Ebu Rer'in rivayetini düzeltmesi var. Ubey bin Kâb'ın rivayetin düzeltmesi var. Bunun örnekleri bizim klasik kitaplarımızda oldukça yer almaktadır. Ama fakirler, onları burada takdir edelim değerli arkadaşlar. Bunun yanında sahabe-i kiramın rivayetlerinin bir kısmında da şöyle çelişkiler olabiliyor bazen. Sen diyelim... Erken dönemde vefat eden bir sahabisin, Hz. Peygamber'den bir hadis rivayet ediyorsun. Rufay'ı sonra vefat etmiş olan bir sahabi oluyor, Hz. Peygamber'den sonra duymuş oluyor hadisi. Dolayısıyla senin önceki uygulama, bununki sonraki uygulama olabiliyor. Yani seninki esasında yanlış değil. Böyle çelişik durumlarla karşılaştığımız zaman demek istediğim şey o. Hemen atlayıp da diyelim ki, Abdülbaki bir şey rivayet etti, Rufay bir şey rivayet etti. Diyorsun ki bu Rufay'ın rivayetini ben tercih ediyorum, tamam. Ama burada Abdülbaki için bir şey diyemezsin. Çünkü Abdülbaki'nin rivayeti de sahihtir. Eğer rivayeti biz sağlam olarak kabul ettiysek, o da Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan onu duymuştur diye düşüneceğiz. Burada fakirler, az önce ifade etmeye çalıştım, ortaya büyük bir emek koymuşlardır. Ne yapmışlardır? Sahabenin birbirlerinden çelişik gibi gelen rivayetlerini karşılaştırmak suretiyle, bazen bizim nesih dediğimiz, önceki uygulaması, sonraki uygulaması, bazen takit ağam dediğimiz, o Ravi'nin rivayet etmiş olduğu hadis belli bir zümle içindir demişlerdir. Bunun rivayet etmiş olduğu hadis geniş kitleye ilgilendiriyor diyerek her bir rivayeti kendi bağlamında, kendi konumunda değerlendirmek suretiyle ikisine de hayat vermeye amel edilebilir bir yol açmaya fakirler arkadaşlar büyük bir çaba sarf etmişlerdir. Ama şunu bir daha özellikle vurgulamakta fayda var. Sahabede insan olarak sor, sen sormuştun değil mi? Evet. Sahabede insandır kardeşim. Unutabilir yani. Unutabilir. Her insan Bunda hata yapabilir. Her insan hata yapabilir dediğin gibi. Ama bu bir şekilde düzeltilir. Ama bunu söylerken biz neyi demek istiyoruz esasında? Şunu demek istiyoruz. Hata edebilir ama bu onu yalancı yapmaz. Yapmaz. Sen bile unutmuyor musun bazı şeyler? Çok unutuyorum hocam. Yok ya. <gülüyor> evet. Mesela birkaç ayet sordunuz mesela. Onlar aklıma gelmedi. he. Bazen öyle de oluyor. İki üç bölüm. Şimdi mesela seyircilerimiz hadi. şunu e, bilmeyebilir, Mesela ben üçte bir hafızım, sen tam hafızım, ben üçte bir hafızım. Ama bazen şimdi ayeti yazmak gerekiyor. Yani insan programda gelmeyebiliyor aklına. Bazen çaktırmadan bakarak. Hocam haremde şey, imam evet. namaz kıldırırken evet. gelmediği oluyor. Değil İlisi mi? Siz de haramda tabi. Değil mi? Ayet tabi. Peki bir soru sorayım. Madem öyle bir şey hatırlattın. Takılan imamları arkadan böyle onların yolunu açmak için hatırlatan insanlar olur. Bunlara ne deniyor? Hadi bakayım. İmamın arkasında duran kişi mi hocam? <gülüyor> Şimdi diyelim ki Abdülbaki namaz kıldırıyor. Tamam bir şey olursa diye arkasında durup da yerine geçebilecek kişi miydi? O Yok. Başka ha. bir şey Şimdi Abdülbaki elham, şöyle yaptı Abdülbaki bak, canlandırıyorum <gülüyor> Abdülbaki imam şu anda. Elhamdülillah Rabbil Alemin Ne yapacaksın sen? Uyaracağız hocam. Allah Nasıl? Abdülbaki'cim kendine dikkat et mi diyeceksin? <gülüyor> Subhanallah. allah, a allah a Ekber ya da Subhanallah diyeceğiz. Başka bir şey daha var. Öyle bilmeyen insanların imamın ardına durması doğru bir şey değil. Değil hocam. Yani hocam özellikle cehri olan namazlarda bazı hacı amcalar orayı kendilerine tavsiye ediyorlar. Kombini. Evet öyle gibi. Ama <Kombine. he>. orada <gülüyor> esasında <gülüyor> Bilen İmam mi? Allah göstermesin bayıldı bir şey oldu bir durum oldu o anda hemen müdahale edecek bir Fatih insan ihtiyaç var. Fatih mi deniyor hocam o arkasında bunlara Fatih mi diyorlardı? Böyle. Heh onlara Fatih ne diyor? Evet. Fatih açan. Evet. Yani İmam'a bir şey evet. oldu mu yerine geçecek? Bravo başkan. Evet. Şimdi durum bu şekilde tamam mı arkadaşlar? Evet. Şimdi tabi burada aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Evet, bu sahabe kiram o zaman hepsi bunlar güvenilir insanlar mıdır? Bekledim böyle bir soru gelir diye ama gelmedi. Hiç aklınıza gelmedi böyle bir soru. <gülüyor> sahabe-i kiram hepsi güvenilir insanlar mıdır, adil insanlar mıdır şeklinde bir soru aklınıza gelebilir. Yani biz övüyoruz ya sahabe-i kiramı. Peygamberin ahlakından <gülüyor> örnek olarak yetiştikleri için hocam yani bence o ahlakın örnekliğiyle her biri de peygamberin eğitiminden geçmişler yani bence. Hocam biz beni... neyi kastediyoruz hadis burada? Hadis uydurma konusunda hepsi adil güvenilirdir <gülüyor> hocam. <gülüyor> Aziz seyirciler. Uydurmama. Abdul Abdülbakin güzel bir şey söyledi. <gülüyor> bir çizgi çizdi bizde esasında. Biz şöyle Bizim e, sünni gelenekte şöyle bir kabul var. Sünni gelenek özellikle onu ifade edeyim. Çünkü farklı gelenekler bu kabulü benimsemiyorlar. Bizim sünni gelenin yaklaşımı şudur. Hz. Peygamberin, sahabilerin hepsi adildir. Burada adil derken bizim kastetmiş olduğumuz şey şudur. Bireysel hatalar olabilir, günah işleyebilirler insan olmaları hasebiyle. Ama onlar Hz. Peygamber adına yalan uydurmamışlardır. Hz. Peygamber adına aleyhissalatü vesselam adına yalan uydurmamışlardır. Onların Hz. Peygamber adına yalan uydurduklarına dair elimizde herhangi bir delil kesinlikle söz konusu değildir. Arkadaşlar bunu mutlaka zihin dünyamızın bir köşesine kaydetmemiz gerekiyor. Şimdi burada ilginç bir yeni açılım yapacağım ben size. Hz. Peygamber'in arkadaşlarından bahsediyoruz değil mi? Bizim başlığımız neydi? Sahabe ve hadis. Evet. Şimdi arkadaşlar de insan olmaları hasebiyle biz üç gruba ayırıyoruz. Hangi açıdan? Hz. Peygamber aleyhisselam hadislerini nasıl algılıyorlar idi sahabe-i kiram. Yani Hz. Peygamberden hadis geldiği zaman hepsi bunu baş yapıyorlar elbette ki. Ama hadislerle amel etme buna nasıl bir yaklaşım sevgileyeceğiz noktasında sahabe-i kiramı üç başlık altında değerlendirmemizi mümkün olduğunu düşünüyorum. Bir kısım sabiler kıymetli arkadaşlar, Hz. Peygamber sözlerini bizim lafsi dediğimiz, bizim literal dediğimiz Peygamber böyle buyurduysa benim için olay bitmiştir, ben onu hayatımda tatbik ederim diyen insanlar. Bu insanlar zamanımızda da var. Mesela diyor ki mesela kişinin biri, ben diyor Hz. Peygamber A.S. misvak kullandığını biliyorum, ben misvaktan başka bir şey kullanmam diyor. Bize düşen burada nedir? Hz. Peygamber hayatının bir dilimini, bir hissesini kendi hayatında tatbik etmek istediği için, biz bu insana saygı Aynen. duyarız değil mi? Yani onun aleyhinde bir şey demez, demeyiz. Veya başka şey, mesela ben şunu biliyorum, ibrik kullanan insanlar var, tuvaletlerinde. Yani taşıma su ile tuvalet ihtiyacını gider, kendince Hz. Peygamber'le taklit etmeye çalışıyor. Yani bunu hayatımızın çok geniş alanına alabiliriz. Yani şimdi bir insan elbisesini sağdan giyiyorsa, soldan çıkarıyorsa, helayı edersiniz. sol ayakla giriyorsa biz bu insana Bak. saygı duyarız. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bir dilimini kendi yaşamında tatbik ettiği için. Şimdi sahabe kiramın bir kısmı da arkadaşlar sorgusuz, sualsiz, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan gelen hadisleri baş yapan, yani hayatlarında bunları tatbik etmeye gayret eden insanlar. Mesela Abdullah İbni Ömer gibi, Hazreti ne oldu? Ebu Said el-Hudri gibi, Ebu Hureyrek gibi, Enes bin Malik gibi, Ebu Zer gibi insanlar, Ebu Derda gibi insanlar böyle olduklarını görüyoruz. Yalnız bu sahabilerin bir özelliği var. Bunlar hem hafızalarıyla çok güçlü olan insanlar ve de arkadaşlar bunlar hadis rivayetinde öne çıkan insanlar. Çok dikkat edin bakın. Dedim ki az önce bu insanlar hadislerle hayatlarında lafsi olarak duydukları anda amel etmeye koşan insanlardır. Ve bunların bir özelliği de bunlar bize çok hadis rivayet eden ve ehli hadis dediğimiz, hadisleri hayatlarında gördükleri anda tatbik etmek isteyen zümrenin önlerleridir bu sahabiler. Yani kendilerinden sonra gelen ehli hadisinde liderleri olmuştur bu insanlar. Tamam arkadaşlar? Zaten bunların hayatlarını inceleyecek olduğunuz zaman niye böyle olduğunu hepiniz anlarsınız. Üç aşağı beş yukarı. Ebu Zeyn hayatını anlatın desem anlarsınız o duygusal boyutunu. Enes bin Malik Azze Peygamber Aleyhisselam'ın yanında on yıl hizmetkarlık yaparak Peygamber Aleyhisselam'ı böyle kendi ruhuna sindirdiğini, o sevgisini, muhabbetini, eylemlerini, bunu hepiniz görürsünüz. Abdullah İbni Ömer'de Hz. Peygamber'in, bizim orada bir ifade var, burnun dibinden ayrılmamak ifadesi var mı sizde? Var hocam. Ha. Abdullah İbni Ömer'de Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı neredeyse kaba bir ifadeyle burnun dibinden ayrılmayan, sürekli Peygamber Aleyhisselam'la birlikte olan bir insan olduğu için böyle bir boyutu olduğunu görüyor. Sahabe-i demek ki hadislere yaklaşırken, Hepsi baş tacı yapmakla birlikte amel etme noktasında nasıl bir yaklaşım sevgilediklerini soracak olursanız üç başlık olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi demek ki böyle literal dediğimiz, lafsi dediğimiz hadisi duyarım ben onunla amel ederim diyenler arkadaşlar. İkinci zümre ise arkadaşlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini baş tacı yapmakla birlikte Peygamber Aleyhisselam'ın niye öyle buyurduğunu, onu yapmaktaki amacının ne olduğunu, yani Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın fiilindeki illeti, yani gerekçeyi göz önünde bulundurup, acaba bu bağlayıcı mıdır, her zaman için geçerli midir, yoksa Hz. Peygamber'in o fiili yapmış olduğu anla veya kişilerle ilgili ve sınırlı mıdır, bunu anlamaya çalışan insanlar. Sahabe-i da arkadaşlar, bizim fıkıh kitaplarında isimlerini söyleyeceğim bu insanlardan çok yararlanılmıştır. Yani işe fıkhi boyut dediğimiz boyutu, hadisi anlamayı, oradaki illeti sebebi Hazreti Peygamber Aleyhisselam onu yapmasının ardındaki hikmeti sorgulayan sahabeler. Bu hepinizin bildiği Hazreti Ayşe validemiz, Abdullah İbn Abbas, Zeyd bin Sabit, Abdullah İbn Mesud dikkat edin bunların fıkhi boyutları da öne çıkan insanlardır. Buna da şunu söylesem hata etmiş olmam. Yani hadisleri bu şekilde anlamaya çalışan insanların fıkhi mezheplere de öncülük yapan insanlar olduklarını lütfen unutmayın. Bu sahabelerin böyle bir özellikleri vardır. Bunun yanında yine bu sahabeler diğerler içinde bu elbette ki geçerli ama sahabelerin özellikle bu fıkhi boyutu ağır olan sahabelerin duymuş oldukları rivayetleri kı kı kıymetli arkadaşlarım Kur'an-ı Kerim arz ettiklerini Hz. Peygamber aleyhisselam'dan bildikleri sahih hadisleri arz ettiklerini tarihi bilgilerini arz ettiklerini bazen Hz. Ayşe Validemiz de olduğu gibi akıllarını arz ettiklerini görüyoruz. Ama burada özellikle şunu ifade etmek isterim. Yani bu fıkıh tarafı ağır basan, illet tarafını göz önünde bulunduran, Peygamber Selam bunu niye yapmıştır diye sorgulayan sahabeler bunu yaparken ilk gruptakiler bunu yapmazdı anlamında bunu demiyorum. Yani diğer sahabeler hiç bunları sorgulamazdı. Böyle bir şey demiyorum. Ama bir kısım insanlar tabiatları, fıtratları biraz farklı olur. Onlardaki bu yön öne çıkmaktadır. Bunu ifade etmek istiyorum. Üçüncü grup arkadaşlar, iki grup demiştik. Üçüncü grupta devlet idaresinde bulunan sahabiler. Bu önemli. Devlet idaresinde bulunan sahabilerin hadislere, sünnetlere yaklaşımları nasıldı diye soracak olursanız, onların bazen devletin Ali menfaatlerinin gerektirdiği çerçevede bazen farklı uygulamalar yapabildiklerini görüyoruz. Hz. Peygamber aleyhisselam dönemindekine göre biraz farklılık arz eden uygulamalar ortaya koyduklarını görüyoruz. Biz Allah nasip ederse işte Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Osman, Ali onları ayrı ayrı anlatacağız. Onların programlarında, onlarla ilgili programlarda bunların örneklerini vereceğiz. Niye böyle yaptı onlar? Niye böyle yaptı? Çünkü yaşamış oldukları dönem şartları devletin idaresi onları bu şekilde yapmaya adeta zorlamış olduğundan dolayı. Bakın bir ufak örnek olsun sayın seyircilerimize yani konu bağlamında canlı bir örnek zikredilmiş olması için bunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanında divik, e, yitik develer, sahipsiz develer Medine'de geziniyor arkadaşlar. Medine'de geziniyor. Sağda solda yiyorlar, içiyorlar. Geliyorlar Hz. Peygamber aleyhisselama şikayet ediyorlar. <gülüyor> ya Resulullah, böyle ortalıkta gezinen sahipsiz develer var. Bunlar ne yapacağız? Hz. Peygamber diyor ki onlar ne yapacaksınız? Dokunmayın onlar diyor. Allah onları yedirir, içirir diyor. Yani kimseye bir zararı yok. Ama Hz. Ali zamanına geldiğimizde her taraf yitik deve doluyor. Medine nüfusu arttığından dolayı düşünün üç tane deve gezilmesi kimseye zararı yok. Ama Hz. Ali zamanında ortalık sahipsiz develerle doluyor. Hz. Ali emir veriyor, diyor ki bunları Beyt-ül kaydedin diyor, sahipleri gelirse daha sonra verilir, gelmese de ümmetin malı olur. Şimdi burada şunu diyemezsiniz yani Hz. Ali, Peygamber Aleyhisselam'a aykırı bir uygulama yaptı. Hayır, Hz. Ali Efendimiz hani hakim sıfatı da var, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın niye niçin bunu yapmış olduğunu çok güzel tahlil ettiğinden dolayı esasında övülecek, takdir edilecek bir uygulama ortaya koymuştur kıymetli arkadaşlar. Hocam, tamam. Bu önemli. Evet. Ben Buyur. Miyim? Hocam, Peygamber ashabın sahabenin Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in söz ve eylemlerine verdiği değeri söyledik. Şüphesiz bu değerin en büyük tezahürü hadislerin muhafazası ve kitabetidir, yazılmasıdır. Doğru. buna mukabil İslam tarihini incelediğimizde hocam hadislerin yazılmasına dair bir, bir takım sınırlandırmalar getirdiğini de görmekteyiz. Hani bunun sebebi hikmeti nedir? Ben size onu soracaktım aslında. Ya bu önemli bir soru Ömer Faruk. Şimdi zamanımızdaki bir kısım hadislere karşı bakışlar biraz şaşı olan kardeşlerimiz de bu tip rivayetleri kendilerine delil alıyorlar. Hem rivayetleri kabul etmiyorlar, hadisleri evet. hem de bunları delil olarak alıyorlar. Bir kere buradaki ikilemi mutlaka göz önüne getirelim sayın seyirciler. Eğer rivayet hadise değer vermiyorsan bunu da önümüze getirip bizim gözümüze sokma hakkın yok. Böyle bir şey yok. Rivayeti kabul ediyorsan bunu da kabul edeceksin. Yani ona böyle buna şöyle bu şekilde bir yöntem olmaz. Şimdi o dediğin haklı, dile getirmiş olduğun mesele haklı. Gerçekten de sahabe-i kiramdan idareci konumda olan özellikle Hz. Ebu Hazreti Hz. Hazreti Ömer, hatta Hz. Osman ve Hz. Ali'nin onların rivayetler olsun çok ciddi sıkı böyle insanlar sıkan bir yaklaşım içerisinde olduklarını hepimiz biliyoruz. Ama unuttuğumuz şey şu arkadaşlar Medine nüfusu değişiyor başkalaşıyor. İslam'a dışarıdan gelen insanlar çok fazla. Dolayısıyla bu karmaşa içerisinde öncelikle yapılması gereken öğretilmesi gereken husus nedir? İnsanlara farz olan ibadetlerin öğretilmesidir. Ama istenen şey nedir? Hadislerin yazılıp çizilmemesi. Çünkü gelen adamlar yabancılar hadisleri yazıp çizip götürürlerse memleketlerine bunlar Kur'an'a karşıysa bunu kim toparlayacak daha sonra? Önünü alamayız. Önünü alamayız ya. Sahte sahte Allah muhafaza Kur'anlar ortaya çıkar böyle bir tedbir olsun diye böyle bir yola başvurulmuştur. Ama biz şunu da biliyoruz sevgili seyirciler. Sahabeden 70 küsur insanın bizim kaynaklarımız bunu veriyor. 70 küsur insanın arkadaşlar sahabeden hadis yazdıkları bizim kaynaklarımıza geçiyor. Ve bunlar hadisleri de büyük oranda bizim elimize gelmiştir. Hocam. Hatta bu sahabeden Abdullah İbn Amr ve Ebu Hureyre gibi sahabelerin yazmış oldukları cüzler de arkadaşlar büyük oranda bizim elimize ulaşmıştır. Ebu Hureyre'nin mesela cüzü arkadaşlar cüzü Ahmet bin Hamel'in müsnedi içerisinde yer almaktadır iki hadis eksiyle. Dolayısıyla büyük oranda korumuşlardır. Yani bu rivayetle ilgili getirmiş oldukları bu sınırlama arkadaşlar hadislerin korunması bu dışarıdan gelen insanların sahabenin arkadaşlar aktarmış olduk hadisleri yazarak çizerek bu insanlar gittikleri zaman ortalığı darma duman etmelerini engellemek içindir. Bir de olayın şu boyutu var. Hani her şeyi zamanında söylemek gerekir diye bir söz var. Hani ben bir ara demiştim. Liküllü kavlin makam ve liküllü ormanın çakal. çakal. Heh, yani sözü ortamında bağlamında söylememiz gerekiyor. Şimdi. Hz. Ali ile arkadaşlar Abdullah İbni Mesud'un um, ikisi de sahabenin böyle fıkıh tarafı ağır basan insanlardır. Her ikisinde böyle benzer sözler var. İkisini bir araya getirerek söyleyeceğim. Diyor ki Abdullah İbni Mesud da Hz. Ali. Diyor ki insanlar kaldıramayacakları hadisleri aktarmak suretiyle onların diyor kafalarının karışmasına ve diyor Allah ve Resulünü inkar etmelerine sebep olacaksınız diyor. Bunu yapmayın diyor. Şimdi bizim arkadaşlarımız bu hadisle ilgili biraz farklı bakan arkadaşlarımız olayın bu taraflarını görmüyorlar. Şimdi bakın, geldi adam dışarıdan, daha din, iman hiçbir şey bilmiyor, sen ona ahiretten, cennetin, cehennemde görülecek azaptan veya mükafattan veya başka şeylerden bahsediyorsun, adam hiçbir şeyden haberi yok. İlk önce bir altyapısını temel hazırlayacaksın, adama temel bilgileri vereceksin, ondan sonra onun üzerine bir şeyler inşa edeceksin. Şimdi dolayısıyla burada bir ince hassasiyet var. Hz. Ali devlet başkanı olması, Abdullah ibni Mesud da hocam bir fakir olması hasebiyle o ince hassasiyeti gözetebiliyor. Ama sahabenin hepsi, biz az önce ifade ettik, hepsi aynı değil. Hepsi bu inceli hassasiyeti gözetmeyebilir. onlarda da birilerinin hatırlatması gerekiyor. Dolayısıyla Hz. Ebubekir ve diğer üç büyük idareci olan sahabelerin yapmış oldukları şey budur. Buna dikkat etmekte fayda var. Ama az önce dedim, bizim elimizde pek çok sahabenin hadisleri yazmış olduğuna dair elimizde oldukça malzeme var. Bakın bu bağlamda ben özellikle size şunu söyleyeyim. Yapılan araştırmalar, aziz kardeşlerim, az önce ifade ettik, yapılan araştırmalar araştırma şunu gösterdi. Sahabe-i kiramdan herhangi bir insanın hadis uydurduğuna dair elimize herhangi bir rivayet yok. Şimdi diyeceğime dikkat edin, sahabe-i kiramdan herhangi bir insan hadis uydurdu diye diğer sahabe tarafından dışlandığına dair elimize herhangi bir rivayet yoktur. Allah'tan korkmak lazım bakın, Allah'tan korkmak lazım. Niye? Bak bir daha tekrar ediyorum. Sabih i kiramdan herhangi bir tanesi peygamber adına hadis uydurdu diye diğer sahabiler tarafından toplumdan dışlandığına dair atıldığına dair elimizde herhangi bir örnek misal tarihi rivayet yoktur. Şunu hiçbiriniz diyebilir misiniz az kardeşlerim, sevgili seyirciler? Adamın yalan söylediğini hepsi öğrendi ama buna rağmen ona göz yumdular. Peygamber adına uydurdu, göz yumdular. Bunu diyebilir misiniz? Onu da diyemeyiz. Onu da diyemezsiniz. O zaman bizim şimdi sorun üretmemize gerek yok. Sorun üretmeye gerek yok. Dolayısıyla onları bundan muhafaza etmemiz lazım. Ama şu var, Hz. Peygamber zamanında hadis uydurulduğuna dair bakın İslam tarihçilerinin, hadisçilerin kabul etmiş olduğu şey şudur. Aziz kardeşlerim, hadis uydurma faaliyeti Hicri 35 yılındadır Hz. Osman Efendimiz'in şehadeti. Hz. Osman şehit olunca bildiğiniz gibi devletin çivileri yerinden çıktı. Yani düzen, dirlik hakikaten biraz kaybolmuş oldu, biraz değil bayağı bir kaybolmuş oldu. Dolayısıyla yabancı kültürlerde İslam kültürüyle karışınca dışarıdan gelenler kendi geleneklerin değerlerine de getirilmeye başlayınca bir karmaşan olduğunu ve bir kısım insanların da bu karmaşa içerisinde kendi şehirlerini, kendi ekollerini, kendi tuttukları yollarını, kendi aşiretlerini sağlama almak, yüceltmek için de Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı alet ettiklerini biliyoruz. Bunun örnekleri bizim kitaplarımıza bolca verilmektedir, anlatılmaktadır. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam Döneminde ve Hz. Osman'ın şehadetinden önce 35'ten önce Bir hadis uydurulduğuna dair elimizde herhangi bir rivayet yok. Uydurulduğuna dair. Bir tane mevzu rivayet var. O da mevzu. Anlatacağım şimdi. Bakın Hz. Peygamber zamanında hadis uydurulduğuna dair elimizde bir tane rivayet var. Ama o da uydurma. Şimdi ben rivayeti anlatacağım. Siz niye uydurma olduğunu sizin söylemenizi sizden isteyeceğim. Tamam. Bakayım beni. Dinliyor musunuz? Tamam mı arkadaşlar? Rivayete göre, rivayete göre, Hayati. Ceketin de güzelmiş ha. Beşiktaşlı mısın? Yok hocam. Siyah mikrofonu da aldın eline. Evet, hepsi Beşiktaş oldu. Evet. Şimdi ben ül kabilesinde bir adam geliyor. Tamam mı? Bir mahalle var. Medine'nin dışında balniye olarak Arkadaşlar. Bir adam cahiliye döneminde bu Ben-i yani Leis oğulları kabilesinden bir kız istiyor. Cahiliye döneminde. Adama kızı vermiyorlar. Adam takmış kızı kafaya. Sonra Müslüman oluyor bu vatandaş rivayete göre. Müslüman oluyor. Diyor ki bu kızı ben nasıl alabilirim? Kendince bir kafasında bir şey programlıyor. Kabileye gidiyor. Leis oğullarına gidiyor. Diyor ki güzel de bir Fistan giyiyor üstüne böyle yakışıklı bir elbise. Yani devlet ricalinden bir adam oluyor kendince. Elbiseyi giyiyor. Gidiyor, gidiyor, gidiyor kabileye. Kabile reisine diyor ki beni Hazreti Peygamber gönderdi diyor. Ben diyor bundan sonra kadılık işlerine bakacağım. Buranın lideri benim diyor. Yani mahkeme işleri bütün devlete yönelik işler benim kontrolümde. Peygamber beni görevlendirdi. Bunu dedikten sonra da doğruca o kızın evine yollanıyor. İkna edip onu artık ...kazanabileceğini yani... <gülüyor> ...ölenebileceğini hesap ediyor... ...fakat kabiledekiler şüpheleniyorlar adamdan... ...ya bu adam... bu ...cahiliye döneminde böyle bir şey yapmıştı... ...şimdi doğrudan onun evine gitti... ...kızı kandırmaya, kafalamaya çalışıyor... ...bu işte bir bit yeniği var... ...biz Hz. Peygamber'e bir haber salsak... ...diyorlar... ...Hz. Peygamber Aleyhisselam'a haber gönderiyorlar... ...Peygamber Aleyhisselam öyle bir kızıyor ki... ...rivayete göre... ...Allah'ın düşmanı diyor, yalan söylemiş diyor... Birini görevlendiriyor, git diyor onu öldür, öldürdükten sonra da yak. Gerçi diyor ben senin onu canlı bulacağını da zannetmiyorum diyor. Canlı bulacağını da zannetmiyorum. Sonra adam geliyor onu öldürmek için. Geliyor bakıyor herif bir yılan tarafında, engerek yılan tarafından sokulmuş. şey olmuş, bir ifade var bizim orada. Nalları dikmiş denir. Adam ölmüş peygamber iftiracısı. Şimdi tabi Hz. Peygamber ona ne demişti, canlı bulacağını zannetmiyorum ama canlı buldursan öldür, ölü şey yap. ondan sonra yak. Şimdi Hz. Peygamber sözünün yarısı yarım kaldı tabi, yerine getirilemedi yakma kısmı ölmüş adam. Adamı çıkarıyor, adamı yakıyor, rivayete göre. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki, işte benim adıma yalan söyleyen cehennemdeki yerine hazırlansın. Aziz seyirciler, bunu ben size niye anlattım şimdi yorumunuzu alacağım. Dedim ki, Hz. Peygamber adına hadis uydurma faaliyeti Hz. Osman Efendimiz'in şehadetinden sonra otorite kaybolduğu için özellikle dışarıdan gel yeni gelen, İslam'a girmiş olan o dini hassasiyetleri, değerleri tam yerleşmemiş olan kitlede az önce zikrettiğim bir takım sebeplerden dolayı Peygamber Aleyhisselam'ın adının, rivayetlerinin, sözlerinin istismar edildiği vaka. Ama öncesinde hadis uydurulduğuna dair elimizde bir rivayet, delil yok. Ancak sadece bu mevzu rivayet var. Hem de peygamberimiz zamanında. Ama biz bunu mevzu kabul ediyoruz. Senedinde yani onu rivayet eden insanların senet zinciri dediğimiz ravilerinde sorunlar var. Onlara girmiyorum. O açıdan zaten de mevzu olduğu anlaşılıyor ama hadisin metni içi, içeriği itibariyle de mevzu olduğunu anlamamız lazım. Bakayım benim arkadaşlarım bunu ne kadar anladılar. Evet. Şimdi peygamber efendimiz Savaşta kafirin bile öldükten sonra cesedin eziyet edilmesine müsaade etmiyor. Ama hadiste yani şeyde orada diyor deniliyor ki ölü bile bulsan yak. Bir kere hocam buradan kaybetti. Adam aklı sıra bir düzenbazlık yapıyor ama efendimiz amcasını öldüren Hazreti Vahşi için bile böyle bir şeyi şey yapmıyor. Uygun görmüyor. O da Müslüman. O da Müslüman. Tamam. Evvelinde cahiliyede o da hata etti, bu da cahiliyede hata etti. Tamam bu iki yorumunuzu kabul ediyorum ama istediğim bir başka yorum daha var. O yorum gelmedi. Bakayım ona zekanız müsait mi? Evet. Hocam galipten haber vermesi gibi bir durum mu var? Bilmiyorum. Yani metnin zaten elle avuçta tutulur, yanı yok yakmaktan, şeyden vesaire de. Başka, başka avuçta... bir şey daha var ya. Bakayım. Hz. Peygamber aleyhisselam bir insanı muhakeme etmeden cezalandırır mı arkadaşlar? Hocam Sen. tam Bunu istiyorum ben sizden. Diğer dediklerimize katılmakla birlikte. Aziz seyirciler, Hazreti Peygamber aleyhisselam diyelim ki uzaktan bir şey dediler Hazreti Peygamber e, aleyhisselam falanca şöyle yapıyor. E, Hazreti Peygamber aslanım ezber atla atayı git adamı gönder öte tarafa <gülüyor> sonra da cesedini yak. Böyle bir şey Hazreti Peygamber aleyhisselam hayatına yakışıyor mu? Hayır. Yakışmıyor. O yüzden biz ne diyoruz? Bu rivayet sorunlu bir rivayettir diyoruz. Zaten senet itibariyle de bunun problemli olduğunu bizim bizim bütün hadiçiler söylüyor kıymetli arkadaşlar. Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Buyur. Hocam eskiden ehli sünnet dışı bazı mezhepler eh, sahabeden bir kısmına saldırırdı. Şimdilerde ise eh, sünni kesimde de bu tarz yaklaşımların olduğunu biz görüyoruz. Hocam biz bunu nasıl yorumlamalıyız? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya bu arkadaşlarımız hakikaten senin dediğin gibi Şii kardeşlerimiz Şii kardeşlerimiz bir takım siyasi nedenlerden dolayı, siyasi nedenler dikkat edin, dini sebeplerden değil, siyasi nedenlerden dolayı sahabenin önemli bir kısmına bakışlar hakikaten sorunlu ve bizim yüreğimizi inciten bir yaklaşımları var. Ama zamanımızda sünni gelenek bir bina inşa etmiş. Aziz kardeşlerim bu zamana gelmişiz, 1443'e gelmişiz, bir bina inşa etmişiz. İçimizdeki bazı insanlar bu binanın birinci temel katını oluşturan kitliğe karşı anlamadığımız bir ifade tarzı, yaklaşım tarzı sevgilemek suretiyle bizim binanın temelleriyle oynuyorlar. Rüfai, bizim binanın temelleriyle oynuyorlar. Yani bizim geleneğimizle, bizim değerlerimizle oynuyorlar. Hakikaten girmiş oldukları yol doğru bir yol değil. Bunun yanında sabi i keramı Ben eleştirilmesine demiyorum, edep dairesi içerisinde olduktan sonra, ilim ahlakı çerçevesinde olduktan sonra. Ama bu düşmanlığa dönüşmemesi lazım sahabeye saldırıya dönüşmemesi lazım. Biz az önce dedi ki mesela Ebu Hurere'ye saldırıyor insanlar. Biz şunu gördük ama ben bununla ilgili bir program da yaptım. Hatırlarsınız sizinle beraber burada 1. bölüm. Bir program yaptık. Bölümlü. Orada biz dedik ki Hazreti Ayşe'nin cenaze namazını kıldıran, Hazreti Ömer'in Bahreyn'e vali olarak göndermiş olduğu bir insana bizim takınacağımız tavır elbette ki biraz farklı olması gerekir. Bir Müslümana yakışan bir tavır içerisinde olmamız gerekir bu insanlar şunu unutuyorlar az kardeşlerim. Biz bu din binasını din binasını Ebu Hureyre, diğer sahabiler onlarla birlikte inşa ettik. Yani onlar inşa ettiler. Biz üzerinde oturuyoruz şu anda. Bu binayı inşa eden insanlar, ustalar attıkları temellerle uğraşmaya başlarsan bu ümmetin değerleriyle oynamaya başlamış olursun ve bu ümmeti paramparça yapmış olursun. Farkında olmadan bu insanlar, bu kardeşlerimiz esasında İslam ümmetine de büyük bir zarar veriyorlar, farkında değiller. Ümmete düşmanlık yapıyorlar, farkında değiller. Niyetlerini sorgulamıyorum. Allah'la kendi aralarında ama iyi niyetli olduklarını farz ederek söylüyorum. Hakikaten vermiş oldukları zarar, bakın vermiş oldukları zarar İslam dışındaki insanlara vermiş oldukları zarardan daha ağır bir zarar. Çünkü onlar bizim içimizde oldukları için bu kardeşlerimiz, içeriden binayı yıkmaya çalışıyorlar. Halbuki içerisinde yıkılıp altında kalacak olan hepimiziz. Buna dikkat etmeleri, Gerekir diye ben düşünüyorum. Sorabilir miyim? Vaktimiz varsa tabii. Kaç dakikamız var? Beş. Beş dakika varmış. Çabuk sor. Şiilerden bahsettik. Şiilerin o binayı temeli, temelindeki bir takım oynamalardan bahsettik. Şimdi Şiilerin, sahabenin, Hazreti Peygamberin mirasına karşı ihanet ettikleri görüşleri var. Bu konuda fikirleriniz nelerdir? Evet. Az kardeşim ben... Şii kardeşlerimizin şöyle bir yaklaşım var. Hz. Peygamber Aleyhisselam bedacını bitirip dönüş yoluna geleceğiz zaman Kadirhum Hum denilen bir vadiye geldiği Peygamber Aleyhisselam orada yüksek bir kayan üzerine çıkmak suretiyle işte bütün ashabın kendisini göreceği şekilde Hz. Ali'yi de yanına alarak, elini tutarak benden sonra benim yerime geçecek olan budur. Bütün herkese bunu göstermiş. Sonra ne olmuş? Sonra Medine'ye döndükten sonra Hazreti Peygamber malumunuz kısa bir süre sonra rahmetli olunca bütün bu sahabe-i kiram, bütün Hz. Ebu Hazreti Hz. Ömer vs. onların hepsi Hazreti Peygamberimizin bu şeyini gizleyerek, kimseye bahsetmeyerek bütün toplum arkadaşlar sahtekarlığa soyunarak, bakın bütün toplum sahtekarlığa soyunarak Hazreti Peygamber'in emrine ihanet ediyorlar. diyorlar. Ya insan biraz aklı başında olan bir insan şunu düşünür. Diyelim ki muhalif arz. Hazreti Ebubekir ihanet etti atıyorum. Hazreti Ömer ihanet etti. Amaçları, hedefleri vardı. Ya sen o geri kalan Müslümanlar ne yapacaksın? Onlar hangi kefeye koyacaksın? Böyle bir şey olabilir mi? O zaman biz sahabe-i kerramla ilgili o ayet-i kerimeler, önceki programda okuduğumuz ayetler ve diğer ayetler Hazreti Peygamber onlara yakınlık göstermesi. Onlar bu dini bize ulaştıran insanlar olması. Hazreti Ebubekir Ömer'i öyle kabul ettin. Geri kalan insanlarla biz dinimizi inşa ediyoruz diyelim. Onların rivayetlerini bir tarafa bıraktığımız zaman biz bu adamlara nasıl güveneceğiz o zaman? Biz bu kadınlara nasıl güveneceğiz? Peygamber ihanet eden bir insanın bize naklettiği hadise itimat olur mu? Peygamber'e uymamış bu insan. Dolayısıyla insaf sahibi olmak gerekir. Bakın ben az önce ifade etmeye çalıştım. Dedim ki sahabe-i kiramın hataları olabilir. İnsan olarak hadis rivayetinde de hataları söz konusudur. Mesela Hz. Ömer Efendimizin bir hadisi var. Hz. Peygamber'den aktardı. Diyor ki ölü diyor ardından ailesi ağlarsa diyor. Azap görür diyor Hz. Peygamberden aktarıyor Hz. Ömer Hz. Ayşe validemiz de diyor ki Hz. Ömer diyor asla yalan söylemedi diyor ama diyor esasında Hz. Peygamber şöyle buyurmuştu diyor hadisin aslı şudur diyor Hz. Ayşe validemiz diyor ki peygamberimiz bir gayrimüslim kabrin yanından geçerken ardından ağlıyordu insanlar onu görünce Hazreti Peygamber şöyle buyurdu onlar onun ardına ağlayıp duruyorlar ama aslında ona kabirde azap ediliyor. Yani ağlıyorlar ama esasında acınacak durumda olan, içeride kabirde yatan insandır. O azap görüyor şu anda. Hz. Peygamber'in bu sözü bir gayrimüslimle ilgilidir. Şimdi ne yaptı burada? Hz. Ömer'i yalancı yapmadı Hz. Aişe Validemiz. Bakın Hz. Aişe Validemiz Hz. Ömer'i yalancı yapmadı, onun hatasını düzeltmiş oldu. Veya sahabeden böyle bu şekilde başka Ebu Derda'nın bir sözü var mesela onu da tavsiye ediyor diyor ki Hazreti Peygamber şey diyor Ebu Derda'ya fetva veriyor, vitri kılmayan diyor, vitri kılmayan insan diyor sabah namazına girerse diyor o insan vitri kılamaz artık bitmiştir diyor. Ama Hz. Aşe validemizin Peygamberimize yaşadığı bir tecrübe var diyor ki Hz. Peygamber bazen bu da olurdu diyor yani vitri kılmayıp sabah namazı vakti girince vitri kıldığı vakitlerde olmuştur. Bunlar nedir? Bunların hepsi düzeltmedir arkadaşlar. Düzeltme tahsittir. Doğruyu ortaya, hakikati ortaya koyma çabasıdır. Ama buradan o şeyi kardeşlerimizin yaptığı gibi sahabe-i kiram üzerinden arkadaşlar bunların toplumu, bütün bir toplumu yalancı görmek arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Bir de unuttukları şey şudur. Hz. Ali madem ki Peygamber Aleyhisselam onu kendisinin yerine bırakmış. Niye kendisinden önce 3 tane halife geldi? Hayır hocam bir de Hz. Ali yani Heh, Hz. Ali diyorsun. Şey yapmaz mı? Hiç mi ces cesareti Bu, olmaz, heh. çıkıp söylemez, hakkını savunmaz? Peygamber aleyhisselamın damadı, bitmedi bir özelliği daha var. Amcasının amcasını amcasını oğlu. Peygamber aleyhisselamın dibindeki bir insan kimden korkacak, kimden çekinecek? Peki sorumu şu, aziz kardeşlerim, kendisinden önce üç tane halife geldi, geçti. Niye bir tanesine çıkıp demedi ki Hz. Ali, Peygamber aleyhisselam beni bırakmıştı yerine, Ebu Bekir hakkımı yedi, Ömer yedi, Osman yedi, yeter ya. ''Verin şu hakkımı.'' Niye demedi? Derdi değil mi? Demesi gerekirdi. <gülüyor> Ama böyle bir şeyi hayatında asla görmüyoruz. Dolayısıyla bize düşen şey, aziz kardeşlerim, bize düşen şey insaf sahibi olmaktır. İnsaf sahibi olmaktır. Vaktimiz e, bitti. Bir iki bir şey daha var. Onlar da mutlaka araya sıkıştırıp hızlı bir şekilde anlatayım arkadaşlar. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Sahabe, sahabe deyip duruyorsun da sahabe-i kiram içerisinde münafıklar yok muydu? Belki de bunlar münafıkların bir kısmı bize hadis rivayet etmiştir diye bir soru aklınıza gelebilir sevgili seyircilerimiz. Size şunu ifade edeyim, sahabe kiram içerisinde, yani toplum içerisinde de münafık olan insanlar var. Her toplumda olduğu gibi çift şahsiyetli insanlar var. Ama şöyle bir durum var, arkadaşlar bunlar birbirlerini biliyorlar. Yani zoraki dini yaşantıyı işte o İslam toplumu içerisinde Medine'yi terk edemediklerinden dolayı orada yaşamak durumunda kalan insanlar var. Yani biz birbirimizi biliriz diye bir söz var ya, biz birbirimizi biliriz diye bir söz var. Mesela çok ilginç bir şey anlatayım ben size. Ka'bi Malik var. Tebu gazvesine katılamayan sahabelerden biridir. Az seyirciler. Genç, dinamik, güçlü, maddi imkanları yerinde olmasına rağmen tembellik ediyor öyle söyleyelim. Bu savaşa gitmiyor. Diyor ki bu hatıratını anlatıyor bize. Ben diyor ordu gittikten sonra Medine'ye çarşıya gittim, baktım diyor. Benim gibi kimler geriye kalmış? Baktım ki diyor, savaşa gidemeyecek durumda aciz böyle yaşlı mazeret olan insanlar ile münafıklıkları belli olan kimseler Medine'de çarşıda pazarda geziniyor. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor. Esasında kimlerin zoraki böyle toplum içerisinde oranın nimetlerinden yararlanmak, Müslümanların himayesinde yaşamak için Müslüman kimliğine büründüklerini insanlar üç aşağı beş yukarı biliyorlar. Herkes birbirini tanıyor. Zaten toplum küçük bir toplum ve bizim kitapların hiç bir tanesinde de değerli kardeşlerim, aziz seyirciler hiçbir tanesinde de bu insanlardan Hiçbir rivayet yer almamaktadır. O yüzden Kur'an'ı ve Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın hadisini, sünnetini bizlere sağlıklı bir şekilde aktarın. Sahibi-i Rabbim razı olsun. Amin. Bizlere kıyamette Seratü Vesselam et Efendimizin etrafında hep birlikte hadis dersi yapmayı ne kadar keyifli olur. Rabbim hepimize nasibi müesser eylesin. Amin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.